Kul <Gül> ya ibadiyellezina asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru ad-dunuba jami'a innehu huvel rahim Habibimdeki ey nefslere aleyhinde haddi aşan mümin kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü muhakkak Allah bütün günahları örtbas eder afuv eder Gerçek şu ki o gafur ve rahimdir.